Ruhani zevk belki çeşnisi, keyfiyeti açısından üzerinde durulabilir. O mehafet edalı bir şeyse, muhabbet edalı bir şeyse, yani saygınız ve temkininiz tam olmakla beraber, Allah'ın mevcudiyetini ve onun karşısında duruşunuzu mülahazaya alarak eğer, işte onda bir zevk duyuyorsunuz, ne güzel şey, sana kul olmak ne güzel şey, kapında tasmal olmak ne güzel şey, seni dinlemek ne güzel şey. Senin yolunda meşakkat çekmek ne güzel şey falan. Bunları duyma, hani o zevki ruhani dediğimiz şeyler, bu türden şeylerse mahsur aranmaz. Fakat bazen hani ibadet-i zevk alıyor gibi bir şey olur. Tabiatınız ibadete muntavi olur. İbadet-i taat, tabiatınızın bir derinliği haline gelir. O zaman elinizde değildir o yani. ibadete çekilirsiniz, itilirsiniz hep enbiya izamda olduğu gibi. Yani sabahlara kadar. Ayakta dururlar, sabahlara kadar yüzlerini yere kur, ağlarlar. Her birisinin Kur'an-ı Kerim sena ederken, evvattır onlar, müniptir her birisi, yüce bir vasıfla ifade buyurur. Tabiatlarının bir yanı haline gelmiş, yeme, içme, yatma, uyuma gibi bir şey haline gelmiş. Onların de başka bir şey karışmaz yani. Onlar onu yaparken peygamberlik temkiniyle, teyakkuzuyla, tedbiriyle yaparlar, kusursuzdur. Onlarda zaten şatiyat yoktur, onlarda. Onların tavır ve davranışlarında olmadığı gibi ifadelerinde de iltibas olmaz, mülahazalarda da iltibas olmaz. Onlar derindir. Şimdi, zevkin böyle bizim işte cismaniyetimiz itibariyle zevk alacağımız şeyler. Benzetmek olmasın. Mesela bir musiki faslı dinlersiniz de bir zevk duyarsınız. Yani bir ilahi faslı dinlersiniz, bir zevk duyarsınız. Bir camiye gidersiniz bir bayramda bir sohbet dinlersiniz bir zevk duyarsınız. Hani bunlara talip olmamalı esasen. Mahfiheti ilahiye talip olmalı. Burada Allah'ı iyi bilmeye talip olmalı. Mehafete talip olmalı. Mehabete talip olmalı. Şimdi efendim salları eselle neticelerini söylüyordu. Buyururca ki daha amel iman meykunullah ve resuluhbi leymin masiba olma. İmanın tadını tatmıştır. İyi e nedir onun tezahürü? Görüntüsü nedir? Allah ve Resul'ün her şeyden artık sevecek. İmanın tadını tadınca demek işte onun tabiatının bir yanı haline geliyor. Tabiatın bir yanı haline gelinceye kadar sevgi iradidir. İradi sevgi de nefreti izale şeklinde olur. Yani nefret yoktur onda. Karşı koyma yoktur onda. Aklına gelen esen bir şey olursa şayet onlara karşı da ciddi bir isyan haline gelir. Yani. Hayırdır. Ben onlara sahip değilim der. Onlar benim malım olamaz. Diyor. O türlü mülazaların malım olamaz der. Benden doğmuş olamaz der. Şimdi iman insanın tabiatının bir derinliği haline gelince Allah ve Resulullah içinden gelerek sever yani. Aşıkhanes sever. Bazıları bu katı nasçılar, tasvir etmeyin ben öyle deyince siz anlıyorsunuz hangi cümle eski yeni. Bütün akvamı beşer, anlıyorsunuz onlar. Akvamı beşer tabiri de Çanakkale'cinin Mehmet Akifeli. Bunlar Allah sevilmez diyorlar. Çünkü sevgi, varlığın varla temayülü, cismin cisme temayülü şeklinde kendini gösterir. Sizin sevdiğini, sevmek istediğini, sevdiğini söylediğiniz ne cismu, ne cevherdir, ne arezdir, ne müteahiyiz. Öyleyse nasıl seveceksiniz? Sevgi sadece ondan ibaret değil. Hakiki sevgi odur yani. işte ona karşı duyulan sevgi. Burnunuzun kemikleri sızlar yarım. Rabbi. senin muradının gerisine çekerek katlanıyorum dersin. Yoksa bir an evvel gelmek hemen adımımı kaldırıp atacağım sana doğru ama fakat sen demediğin için işte sana karşı olan saygım benim iştiyakımı frenliyor. Yine ona bağlı bir şey oluyor. Öyle olan insanlar vardır. En yüküne ve Rasulü Habib el Ve en yüpbel mer Allah yüpbu illa lillah. İmanın tadını tatmıştır. Allah'tan ötürü insanları seven insan. Kusile müminleri seven insan. Mümin diyor. En yüpbel mer mer diyor. İnsanı insanı sevmek. Diyalog karşı çıkanların kulakları çıkmaz. Ve en yüpbel mer Allah yüpbu illa lillah. Allah'tan ötürü sevmek. Sanatı ilahiden ötürü. Allah'ın sanatı demek. İmanı varsa imanından ötürü, Efendimize karşı alakası varsa işte ondan ötürü, ona karşı kalbi alaka duyma sevginin en hafif şekli, en düşük seviyesi. Ve yekre ve yahu defül bade izan gazawulla bu tabiri bade izan <Sessizlik> gazawulla müslim işlerip duayı etti adıslar. İsafullah. <çocram>. Bade izan gazawulla ve yekre ve yahu defül bade izan Allah onu küfürden çıkardıktan sonra yeniden küfre paralete dönmeyi ve küfre dönmeyi de her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Esprisi için de anlayın. Yeniden küfre dönmeyi hafizan Allah ateşe giriyor gibi kerih görür diyor. Bunlar imanın tadını tatmış olmanın emareleri oluyor. Emare bunlar. Sonuç oluyor. O ebuva, bu tasavvuf bakınca o kapılarda hep böyle diyorlar. Yani bu mesele, mesela muhabbet diyoruz. Peki muhabbet şöyle olur. Muhabbetin neticesi de şu olur diyor. Mesela zühd şöyle olur. Kalben dünyayı terk etmek, kesmen terk etmemek. Bunun neticesi de şu olur. Neticesi ne olur mesela? Zühd, misal olsun diye arz ediyorum ben. Ne dünya umurundan kazandığı şeye memnun olur, ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Veren verdiği, veren aldı. Eyyub Aleyhisselam'ın mülahazası gibi yani. yani. Çocukları ölüyor, bina uçuyor üzerlerine. Bu menkübelerde, türetül vaizine bakın inanmıyorsanız. Türetül vaizinde hiç kitap kabul etmezler. Şeytan gelip diyor ki, sen hep böyle el pençe divan duruyorsun ama çocuklar gitti binanın altında. Diyor ki, elhamdülillah ile de a'tanitun velferbenit diyor. Biraz sonra geliyor, malların üzerine uçmuş, zenginmiş epey. Diyor ki, sen hep dur, Allah'ın huzurunda dur ama bak işte o şimdi mallarına da kıydı. senin aynı şeyi söylüyor. Vücudu birdenbire yara ve bere ile efendim doluyor. Üstadın orada menkibesini anlatırken diline, kalbine de kurt düştü diyor. Menkibenin aslı bu diyor yani Üstad Hazretleri. Menkib öyle anlatılıyor. Menkibelerde mutlaka milimi milimine her şeyin doğru olması düşünülmez. Ama o menkibeye aslında o fasla bağladıkları bir şey de var. Allah'ı zikreden uzvuna. Ve bir de Allah'a zik'sin kaynağı olan kalbine ilişince yara işte o zaman رَبِّيْنِ مَسَّنِيَذُّرْ وَاَنْتَ اَلْحَمُ الرَّحْمِينَ diyor. Orada da yine diyor Elhamdülillah ile de a'tani ثُمَّ اَذَبَنِي اَوْفَ اَذَبَنِي Hamd olsun Allah'a ki kendi verdi kendi aldı. Diyecek. Şimdi demek ki zühtün esası da bu düşünceye bağlı yani. Ben zailim dedin. Evet şunu şöyle terk edeceksin. Buna böyle sahip çıkacaksın. Bunun neticesi de şu. Ne dünya umurundan kazandığın şeylerle memnun olacak ve sev-i Nuriye'de veriyor ölçüsünü. Ne de kaybettiğin şeylerden mahzun olacaksın. Sana ne ya? sen emanetçisin yani. Getiriyor, koyuyor. mudi Bir miktar duruyor orada. mude vediâ. Sonra gelip diyor ki, ben o vediâ'yı istiyorum. Vermiyorum mu diyeceksin ona? Evet vereceksin, sahibim Allah'a teslim edeceksin. Hem de gönül inçrayı içinde ne diyeceksin? Alhamdülillah emanet vermişti. Kıyanet yapmadan, emaneti emin olduğum bir dönemde geldi, emaneti benden aldı. Emanette hain olma şeyiyle karşı karşıya bırakmadı beni. Vesselam. Rabbim emanetini alacağı güne kadar, bu da Üstad'ın duası, bizi emanette emin eylesin. Amen. Mümin olarak yarattı, imanda derinleşerek yaşamaya muvfakılsın. Mümin olarak öldürsün, mümin olarak haşr-ü neşre Müminlerle cennete aminin işareti verip bizi cennete koysun. Amin.